Bismillahirrahmanirrahim. Çok değerli Diyanet TV izleyicileri, İlmihal programımızın yeni bir bölüm, bölümüyle huzurlarınızdayız. Bir önceki bölümümüzde namazın farzlarını ve vaciplerini görmüştük. Namazın farzları deyince de iki gruba ayırmıştık. Namazın dışında olan farzları ve namazın içinde olan farzları şeklinde. Dışında olan farzlarına e, namazın şartları adını vermiştik. İçinde olanlara yani namazın bizzat parçasını teşkil edenlere de namazın rükünleri yani temel unsurları adını vermiştik ve bunlarla ilgili e, dini bilgileri kısaca sizlerle paylaşmıştık. Daha sonra da özellikle Hanefi mezhebinin e, terminolojisiyle namazın vaciplerinden e, söz etmiştik. E, namazın farzları ile vacipler arasında şöyle bir fark vardı. Aslında farzlar da vacipler de mutlaka yerine getirilmesi gereken e, davranışlardı. Ama e, farzı terk etmemiz halinde e, o namaz namaz olmaktan çıkıyordu. Yeniden e, kılınması gerekiyordu. Ama vacibi e, terk etmişse ve bu da e, kasti değilse onları sehif secdesiyle telafi etme imkanına sahiptik. Yani bu anlamda aralarında bir farklılık vardı. Bir de değerli izleyenler namazın sünnetleri denilen başka bir grup davranışlar da vardır. İşte orada kalmıştık. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin farz ve vacip dışında yani Hanefilerin farz ve vacip kategorisi dışında namazda devam ettiği namazda yerine getirdiği bazı davranışlar vardı. Bunları terk etmek namazın geçerliğine bir etkisi yoktu. Ama kasten terk etmemek de gerekir. Çünkü bunlar Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ve ondan sonraki sahabenin ve ulemanın sürekli devam ettikleri davranışlardır namazla ilgili olarak. Yani bunları tabii kendi içerisinde de bazı kısımlara ayrılıyor. müekket olanlar, gayrimüekked olanlar şeklinde. Dolayısıyla bunların özellikle müekket olanlarını terk etmek, bir kınanmayı yani azarlanmaya Hazreti Peygamber tarafından buna yol açabilir. Yoksa namazın sıhhatine bir engel değildir. Neler var mesela? Yani bu namaz kılarken aslında bu namazın farzlarını, vaciblerini, sünnetlerini hepimiz yerine getiriyoruz. Bunları ayrı ayrı sayma çok da gerekli değil. Yani bunların tamamını yerine getiriyorsa bir insan zaten farzını, vacibini, sünnetini yerine getirmiş demektir. Ama ne zaman bunların Ayrılmasının önemi ortaya çıkıyor. Eğer bunların namaz içerisinde eksik yapmışsak neyin eksik yaptığımız burada önem taşıyor. Çünkü farzları eksik yaparsak namaz olmuyor. Vacipleri eksik yaptığımızda sehiv secdesi yapmamız gerekiyor. Ama sünnetleri eksik yaptığımızda sehiv secdesini gerek olmadan o namazımız geçerli olmuş oluyor. Yani bu anlamda bunları bilmekte fayda var. Neler var mesela bunlarla ilgili olarak? Her şeyden önce beş vakit namazda, cuma namazında ezan okunması ve kamet getirilmesi erkekler için özellikle erkekler için sünnettir ki bunlarla ilgili bilgileri biraz sonra yine vereceğiz. İftita tekbirinde daha önce de anlattığımız gibi elleri yukarıya kaldırmak sünnettir. Özellikle erkeklerin kulak hizasına kadar, kadınların ise omuz hizasına kadar kaldırması sünnettir. İftitah tekbirinin hemen ardından elleri bağlamak da yine sünnettir. Bildiğiniz gibi yani bu elleri bağlamak yine erkekler ve bayanlara göre farklılık arz ediyor. Erkekler yani göbeğinin altında ve sol elinin üzerine sağ elini koyup ve serçe parmağıyla baş parmağını da halka yapacak şekilde bu şekilde koyuyorlar. Bayanlar ise halka yapmadan göğüsleri üzerinde bu şekilde koymuş oluyorlar. Tek başına namaz kılan bir kimsenin rükudan kalkarken gizlice Semi Allahu Hamide" demesi Daha sonra da Rabbena alekele demesi Bunlar yine sünnettendir. Rükudayken "Subhan Rabbi azim demek Bunu hatta üç kere yapmak da yine sünnetlerdendir. Cemaatle kılınan namazlarda bildiğiniz gibi İmam Semi Allahu limen diyor e, cemaat ise kendi içinden gizlice Rabbena lekel hamd ya da bunun daha farklı şekilleri de var. Rabbena ve lekel hamd e, gibi de e, söylenebilir. Allahümme Rabbena ve lekel hamd en mükemmel şeklinde bu şekilde de söylenebilir. Bunları söylemesi de yine sünnetleri oluşturmaktadır. Sünnetlerin bir parçasını oluşturmaktadır. İntikal tekbirlerini almak, işte e, rüküye eğilirken, rükudan kalkarken, Secdelere giderken, secdeden kalkarken bu tekbirleri almak da yine namazın sünnetlerindendir. E, secde e, sırasında Subhan Rabbi A'la demek bunu üç defa yapmak da yine namazın sünnetlerini oluşturmaktadır. Değerli izleyenler namazın vaciplerini e, anlatırken e, yani şeyde oturma sırasında hem birinci oturuşta hem de ikinci oturuşta Ettehiyyatü okumanın vacip olduğunu e, söylemiştik. Ama ondan sonra da bazı duaları okumak e, güzeldir. İşte e, salli barik okumak sünnettir. Hatta bunlara e, belki Rabbena'yı eklemek de yine e, güzeldir, e, sünnetlerdendir. E, bunun gibi e, yine e, bütün namazların e, e, son oturuşlarında yani birinci oturuşlarda bazılarında okumak sünnettir ama son oturuşlarında bunları okumak sünnettir. Peki hangilerinde salli bari okunur, hangilerinde okunmaz? Değerli izleyen kısaca bu konuda da bir bilgi vermiş olalım. Namazların birinci oturuşlarında yani üç ve dört rekatta namazların birinci oturuşlarında farz namazlar ise sadece ettehiyyatı okunur, salli barik okunmaz. Bir de müekket sünnetlerden yani öğle namazının sünnetinde, cuma namazının sünnetinde e, birinci oturuşlarda yine e, salli barik okunmaz, sadece ettehiyyatı okunur. E, ondan sonra üçüncü rekata e, kalkılır. Ama gayrimüekked sünnetlerde ve teravih e, namazlarında, o da bir sünneti müekkede e, kapsamındadır. Buralarda birinci oturuşta ettehiyyatı'dan sonra salli barik okunur. Ondan sonra kalkılıp kalkıldığında da Sübhaneke ile başlanır. Ama tekrar ediyorum müekket sünnetlerde ve farzlarda ilk oturuşta sadece ettahiyyatı okunur daha sonra salli bari okunmaz. Ama son oturuşlarda bütün namazlarda ister farzlar olsun ister müekket, ister gayri müekked olsun bunların son oturuşlarında ettahiyyatıdan sonra salli bari okumak Hatta bunlara e, Allahuma Rabbana e, dualarını, Rabbana Afir diye dualarını eklemekte yine e, güzeldir, sünnetlerdendir. Bir başka yine çok önemli bir sünnetlerden bir tanesi, eğer namaz kılarken önümüzden geçme ihtimali söz konusu ise, insan yahut da hayvan e, önümüzden geçmesi söz konusu ise, açık alanda namaz kılıyorsak önümüze bir sütre edinmemiz de namazın sütle, e, sünnetlerindendir. Sütre yani böyle e, işte parmak kalınlığında ya da işte bir 70-80 e, santimetre uzunluğunda bir değnek olabilir ya da bir eşya e, olabilir. Bunu e, dik de e, koyabiliriz. Eğer dikme imkanımız yoksa eğik bir şekilde uzunlamasına da koymuş e, olabiliriz. E, tabii bu şekilde eğer bir e, sütre yoksa e, en azından bizim kendimizle secde yapacağımız şey arasında bir başka kişinin geçmesi uygun değildir. Eğer oralardan birisi geçmek durumundaysa onu sübhanallah diyerek uyarmamızda fayda vardır. Çünkü secde ile bizim aramıza mümkün mertebe kimsenin girmemesi gerekir. Değerli izlerler böylece yani bütün sünnetleri tek tek burada zikretmemiş olabiliriz ama önemli olan sünnetleri de açıklamış olduk. Bir de namazın adabı vardır. Aslında adabı da sünnetlerin bir parçasıdır. Bunlara müstahap denir. Yani namaz kılarken yani mümkün mertebe işte düzgün yapmak, onun mehabetine, onun şanına uygun davranmak bu şekilde de. ...mümkün mertebe bir takım davranışlardan kaçınmak gerekir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bunları bazen yapıp bazen terk etmiştir. O yüzden bunlara menduf ve müstahap adı da verilir. Mesela kıyafetimize çeki düzen vermek yani temiz olması elbette farzlardandır. Mesela kâmet sırasında hayy ala'l-felah denirken imam ve cemaatin namaz için ayağa kalkması... Katgalmeti Salatu demek zaten namaz başlamıştır anlamına geliyor. İşte imamın namaza başlaması, işte namaz kılarken kıyamdayken işte sejdemahaline bakmak, Rükû yaparken ayaklarımızın işte uçlarına bakmak, Secde yaparken işte burnumuzun iki kenarına bakmak filan. Yani mümkün mertebe sağa sola bakmaktan alı koymak, bunlar da namazın adabındandır. Bunları tabii yerine getirmek mümkün mertebe yerine getirmek gerekir. Ama yerine getirilmediği takdirde eğer kıbleden de dönmemişsek namazımıza bir halel gelmez. Namazımız bu şekilde de yerine gelmiş olur. Bundan sonra bir de namazın mekruhları konusuna değinmek gerekir. Aslında bu namazın vaciplerine, sünnetlerine, adabına riayet etmemek aslında mekruhtur yani en genel e, anlamda mekruh demek bildiğiniz gibi hoş karşılanmayan söz ve davranışlara mekruh adını veriyoruz. Namazın bir vacibini terk etmek elbette ki tahrimen mekruhtur. Bu e, bir şekilde telafi edilir sehir secdesiyle telafi edilmesi gerekir. Ama sünnetlerden birisi terk edilmişse ya da adabı terk edilmişse bu sefer de tenzihen mekruh durumu e, söz konusudur. Bunlara dikkat etmek gerekir. Mesela neler? bunun dışında yani bu vacip ve sünnetlerin dışında da yine bazı konulara dikkat etmek gerekir. Bunlara dikkat edilmezse mekruh işlemiş oluruz. Mesela ikinci rekatı birinci rekattan daha uzun okumak yani kıraatte mekruh demişler mesela. Ya da Kur'an-ı Kerim'deki sıraya riayet etmemek. Yani bir önceki sure varken bir sonraki yani kasten tabii bilerek bu yapılmazsa yani bilmiyordur, e, eksik biliyordur. O yüzden atlamıştır ya da bilmeden atlamıştır. Orada bir e, sorun yok. Eğer bir özürü e, o, yoksa bir kişinin işte bir duvara dayanarak baston ya da bir, bir, bir değneğe bir sopaya dayanarak namaz kılması da yine hani namazın mekruhlarını oluşturur. E, namaz içerisinde peş peşe birkaç adım atmak. Eğer bu ameli kesir oluşturursa ki biraz sonra namazın namazı bozan hususlara değineceğiz. O zaten namazı bozar. Ama ameli kesir, yani çok fazla bir davranış oluşturmayacak şekilde yani bir adım filan atmak bunlar namazı bozmaz ama namazın namazın mekruhlarındandır. Bir zaruret olmadığı sürece. Ya da bir rekatta bir sureyi iki kere tekrar etmek Evet yine farzı yerine gelmiş olur ama biliyorsak biz farklı sureler biliyorsak her rekatta ayrı ayrı sure ya da ayet okumakta yarar vardır. Namazda kişinin hani elbisesiyle bedeniyle oynaması. Tabi bu oynama dışarıdan bakan kişilerin yani biraz sonra göreceğiz. Yani namazda olup olmadığı konusunda namazda olmadığı e, tereddütsüz bir şekilde öyle bir intiba uyandırırsa bu namazı bozar. Ama böyle bir intiba uyandırmıyor da yani basit bir şekilde elbisesi elbisesini çekiştiriyorsa bu da namazın mekruhlarını e, oluşturur. Namaz sırasında erkeklerin e, kollarını e, direk secdede yere yaymaması gerekir. Kendi bedenine de bitiştirmemesi gerekir. Yani hem yerden böyle uzaklaştırması gerekir hem de bedeninden uzaklaştırması gerekir. Bunu yapmıyor da yani bedenine e, yanlarına bitiştiriyorsa ya da yere yayıyorsa bu da yine namazın mekruhlarını oluşturur. Namazda e, kaçınılmaz e, değilse eğer e, zorunlu değilse işte gerinmek, esnemek bu tür davranışlardan da mümkün mertebe e, kaçınmak gerekir. E, Dişlerin arasında kalan, yani küçücük bir şeyi e, yemek de yine namazın mekruhlarındandır. Ama dışarıdan alınırsa namazın bozacağını biraz sonra e, söyleyeceğiz. Bir başka şey de namazın içinde değil de namaza başlamadan önce yine namazın mekruhlarını oluşturur. Mesela e, şey yapmak, abdesti sıkışıkken namaza başlamak. E, eğer namazın vakti kaçmayacaksa abdest alıp rahat bir şekilde yani gönlü, namazda olacak, huzur bulacak şekilde sıkışık olmadan namazını kılması uygundur. Bu şekilde abdesti sıkışık şekilde namaz kılması da mekruttur. Aynı şekilde hazır bir yemek var ortada. İşte yemeğin kokusu geliyor bir yerlerden ya da kendisi aç, aklı fikri yemekte. Yani bu şekilde namazın huşusunu da bozacağı için e demişler ki bizim fakirlerimiz eğer hazırsa yemek, vakit vaktin kaçma ihtimali de yoksa ya da cemaatin kaçma ihtimali yoksa e, burada önce yemeği yiyip ondan sonra e, huzurlu bir şekilde namaz kılmak daha uygundur demişler. Bir, şey, bir de hani böyle mecusilere benzememek için böyle bir kor halinde bir ateş yanıyorsa ona doğru dönmek de uygun değildir e, demişler. E, tabii ki şimdi bir kan e, yani elektrik bulunması... Ya da böyle kor ateş şeklinde değil de bir lambada bulunması bir zararı yoktur. Yani burada illetinin mecusilere benzememek olduğunu bilmek lazım. Aynı şekilde e, secde edeceğimiz yerde yahut da tam karşımızda e, insan resminin, hayvan resminin bulunması da yine mekruh olarak kabul edilir. Tabi bu resimler mümkün mertebe namaz kılınan ortamda hiç olmaması gerekir. Ama yerde bulunuyorsa yani secde mahallinde olmamak kaydıyla yani bir örtüde bir yaygıda bulunuyorsa onun zararında olmayacağı e, Hazreti Peygamber'in bazı hadislerine dayanarak da söylenmiştir. Şimdi bu resim meselesinde de yine hani tapınma meselesi yani Yahudilerin, Hristiyanlar özellikle Hristiyanların bir takım e, resimlere e, tapınma vesilesi edindikleri için esas illet e, buradadır. E, Tabi e, günümüzde e, Müslümanların bu şekilde resimlerle ilgili bir tapınma anlamı taşımadığı için e, belki bulunmuş olduğumuz ortamlarda resim bulunmasında bir mahsur yoktur ama namaz kılarken hiç olmazsa e, secde edeceğimiz yerde ve karşımızda göreceğimiz yerde bunların bulunmamasına dikkat etmek e, gerekir. Evet e, yine bizim fıkıh eserlerimizde e, şey olmasa bile yani bedenimizde bulunmuş olduğumuz yerde e, namaza mani olacak bir necaset bulunmamış e, olsa bile mezarlık gibi yerlerde, mezbaha gibi yerlerde, yol kenarlarında, hamamlarda, hayvan barınağı olan yerlerde de mümkün mertebe namaz kılmamak gerekir. Yani buraların da e, namazın mehabetine, e, onun e, nezafetine, e, onun e, kutsiyetine ...bir halel geleceği için, onunla bağdaşmayacağı için bu da mekruh olarak kabul edilmiştir. Evet, böylece değerli izleyenler namazın mekruhlarını da bu şekilde özetledikten sonra... ...namaza tamamen aykırı olan yani yapılması halinde namazı bozan bazı hususlara da burada kısaca değinmekte yarar vardır... Bunlara namaza bozan şey, namazın müfsitleri diyoruz, namazı bozan şeyler adını veriyoruz. Namazın zaten farzlarını, şartlarını yerine getirmediğimizde o namaz namaz olmaktan çıkar. Onun iade edilmesi gerekir, tekrar edilmesi gerekir. Ama e, bu şekilde namazın e, farzlarıyla e, ya da rükünleriyle ilgili olmasa bile namaz içerisinde bazı davranışlarda bulunmak namazı bozar. Bunları birkaç kategoriye ayrılmışlar. Tek tek de bunlar zikredilebilir ama biz bunları mümkün mertebe böyle böyle toplamaya çalıştık. Mesela namazda konuşmak. Bir tanesi namazda konuşmak. Şimdi namazda konuşmak demek yani özellikle Hanefi mezhebi insan kelamı olarak yani insan sözü olarak kabul edilebilecek her şeyin namaza aykırı olduğunu ve namazı bozacağını kabul ediyorlar. Bu isterek, ister bilerek olsun, ister bilmeden olsun bu şekilde konuşmak namazı bozar. Mesela ne demek? Yani bazı örnekler de vermek lazım. Yani dışarıda dışarıda birisi öksürmüş olsa ona e, yerhami Allah demek ya da e, birisine cevap teşkil edecek şekilde Sübhanallah Allah demek bile insan kelam olarak kabul edildiği için aslında bunlar Arapça olmakla beraber bunlar e, namaza aykırıdır ve namazı e, bozar. Hatta derler ki. Sesli bir şekilde ağlamak, ah, oh, üf, tüf gibi sesler çıkarmak bir özür yoksa yani bir hastalığa dayanmıyorsa ya da bir ızdıraptan, bir Allah'tan korku dolayısıyla bir ağlamaktan kaynaklanmıyorsa bunlar da namaza aykırı olarak kabul edilmiştir. Namazı bozar. Yani sözlü olarak birisinin selamını almak ya da birisiyle musafaha etmek ya da namaz kılan bir kişi kendisini işte ileri git geri gel sağa kay filan dediğinde ona uymak bile hani kendisi konuşmamış bile olsa yine namazı bozacağını söylemişlerdir. Hatta namaz, namaz sırasında dua ederken yani namaza aykırı bir şekilde dua bile olmuş olsa ama dünyevi bir talep içeriyorsa işte Allah'ım bana işte bir ev nasip et bana bin lira ver filan gibi bunu Dünya kelamıyla bunu söylemişse yine bunun da namazı bozacağını söylemişler. Bunlar konuşma kapsamında değerlendirebileceğimiz davranışlardır. Bazı davranışlar da namazda bir şey yemek veya içmek kategorisinde değerlendirilir. Değerli izleyenler eğer dışarıdan bir şey almışsa bu küçük çok küçük bir şey bile olmuş olsa bu ameli kesir kabul edilir. Yani büyük eylemde bulunmak kabul edilir ve bu şekilde... Dışarıdan bir şey alarak yemek namazı bozar. Ama namazdan önce ağzımıza almış olduğumuz bir şey, bunu yutarsak namazımıza zarar verir mi? Bu noktada şöyle demişler, eğer bu bir nohut tanesinden küçükse, bu namaza zarar vermez, mekruhtur. Ama nohut tanesi kadar olacak derecede ise, dişlerimizin arasında ya da ağzımızda bile kalmış olsa, namaz sırasında bunu yemişsek... Bu namazı bozar demişler. Namazı bozmakla alakalı çok çok önemli bir kavramımız da ameli kesirdir. Aslında bir önceki anlattıklarımızda bu kapsama girer. Ama bunu ayrıca e, İlmihal eserlerimiz açıklıyorlar. Biz de bunu e, burada ayrı bir e, madde olarak açıklamaya çalışalım. Derler ki ameli kesirde bulunursa namaz sırasında bu namazı bozar. Böyle ameli kesir ne demek? Hani bu Arapça bir tabirdir ama bunu açıkladığımız zaman zaten anlaşılacaktır. Amel demek bir eylemde bulunmak demek. Kesir de çok demek. Yani namaz sırasında namazla bağdaşmayacak derecede çok eylemde bulunmaya ameli kesir diyoruz. Aslında bir şeyi yemek içmek de bu kapsama giriyor ama bunu özel olarak ayrıca zikretmiş oluyorlar. Şimdi namaz sırasında bir eylemin az mı olduğu, çok mu olduğunu nereden anlayacağız? Şimdi bununla ilgili böyle çok net işte şu davranış ameli kesirdir, şu davranış ameli kalildir demek. Yani daha azdır demek çok kolay değil ama mümkün mertebe bu konuda bazı ölçüler de getirmişler. Hatta bu konuda ihtilaflı olan noktalar da vardır. Yani bazılarının ameli kesir dediğine bazılara ameli kalildir yani namaza aykırı olmayan daha az eylem söylemişler. Fakat Hanefi mezhebinde genel kabul gören ölçü şudur. Demişler ki, eğer namaz kılan bir kişiyi dışarıdan birisi görmüş olsa, baksa birtakım o davranışlarda bulunuyor. Bu davranışlar dışarıdan bakan kişi nazarında, nam o namaz dışındadır, namaz kılmıyor şeklinde kesin bir kanaat oluşturuyorsa işte bu ameli kesiyedir yani bu çok davranıştır ve bu namazı bozar. Hayır yani dışarıdan bakan kişi onun namaz kıldığını anlıyor. Ama bazı davranışlarda da bulunuyor. Şekline böyle bir şüpheye düşüyorsa, bu ameli kesir kapsamında değildir. Bu şekilde e, namaz bozulmaz. Peki bazı örnekler verelim bu ameli e, kesir kısmına. Mesela yerden bir taş almış bir kuşa atmış ya da bir hayvana atmışsa, bu artık ameli kesir kapsamındadır. Ya da bir silahı ateş etmişse, bu ameli kesir e, kapsamındadır. Bir şeyler yemek, içmek dışarıdan onu daha önceden zaten sözle, söylemiştik. Özürsüz olarak üç veya daha fazla adım atmışsa, üçten daha az atmışsa hani demiştik yani bir özre mebni olarak, yani bir iki adım atmışsa o mekruhtur ama 3 üç, üçe çıkmışsa artık bu ameli kesir kavramına girmiş olur, kapsamına girmiş olur. Ya da birisini bir sopayla elle vurmak, bir ayakkabıyı iki elle giymek. Bunlar değerli izleyenler bu anlattıklarım eğer bir zaruretten kaynaklanıyorsa, bir zorunluluktan kaynaklanıyorsa namazı bozmaz. Mesela işte namaz kılacağımız yerde bir akrebin ya da bir e, zararlı hayvanın ya e, da başka bir hayvanın olması ya da bir e, yeni gelen bir insan için işte safta yer açmak için ya da onunla beraber arka safa geçmek için bu davranışlarda bulunmuş olması bunların e, zararı yoktur. Bunlar e, şeyden e, kesir kapsamında değildir. Değerli izleyenler namazı bozan bazı şeyler de e, mesela kıble yönünden sapmaktır. E, özürsüz bir şekilde hani göğsümüzü e, kıbleden tamamen çevirirsek namaz esnasında e, bu namaz bozulmuş olur. Ama göğsümüz dönmemek kaydıyla hani sağa sola bakmışsak bunlar yani göğsümüzü çevirmemek kaydıyla yüzümüz kıbleden dönmüşse bunlar da uygun değildir ama onlar namazın mekruhlarındandır. Daha önce de söylemiştik. Ya da namaz esnasında avret yerinin açılması da yine namazı bozan unsurlardan bir tanesidir. Tabi burada namazı bilerek ya da bilmeden açmanın önemi var ama burada bir rükün eda Edip etmediği de önemlidir. Etmediği etmeyecek kadar bir sürenin geçmesi de önemlidir. Hemen açılmış hemen kapatmış. Bu namaza aykırı değildir. Bir rükün eda edecek kadar eğer bir organımızın e, dörtte biri kadar kısmı e, açılmışsa o zaman e, e, namazlarımız bozulmuş e, olur. E, ama bundan daha az bir süre açılmışsa namazlarımız bozulmaz. Namazda gülmek de yine e, namazı bozar. Hatta e, kendi duyacağı kadar e, gülerse bu kişinin namazını bozar. Abdest kısmında da söylemiştik. Ama bir başkasının duyacağı şekilde gülmüşse o hem namazı bozulur hem de abdesti e, bozulur. Bir başka şey namaz sırasında bayılmak, delirmek ki bunlar da insanın bilincini ortadan kaldıracağı için e, bunlar da namazı e, bozmuş olur. Çok önemli bir konu var bu özellikle hanefi mezhebi için. Eğer namaz kılarken cemaatle namaz kılıyorsak belki bunu bir daha sonraki bölümlerimizde biraz daha detaylandırır, detaylandırırız. Aynı imama uyarak namaz kılıyorsak kadınlarla erkeklerin arada bir kişilik yer boşluk olmayacak şekilde ya da bir engel olmayacak bir direk veya başka bir şey olmayacak şekilde ya da alt üst kat gibi bir ayrım olmadan erkekle kadın yan yana gelirse Burada da e, ya erkeğin namazı bozulur ya da kadının namazı bozulur. Neden erkeğin namazı bozulur diyoruz. Erkek bu şekilde yanına bir kadın gelmişse ona e, Allah diyerek uyarması lazım gelme diye. Uyarmış buna rağmen kadın yanında durmuşsa kadının namazı bozulur. Bu uyarıyı da bulunmamışsa o zaman erkeğin namazı bozulur. Bunu belki saf düzenine anlatırken tekrar e, değinmiş e, oluruz. Bir başka şey yine namazı e, bozan, e, mesela vaktin çıkması. Vaktin çıkmasından e, kastımız şudur. Mesela sabah namazı kıl, kılınırken güneşin doğması ya da bayram namazı kılınırken işte zeval vaktinin girmiş olması. Cuma kılınırken işte ikinci vaktinin girmiş olması. Yine bunun gibi teyemmüm e, yapan su bulamadığı için ya da bulma e, suyu kullanma imkanı bulamadığı için teyemmüm yapan kişinin Suyu kullanabilecek e, hale gelmesi ya da mest üzerine meseden bir kişinin mes süresinin dolmuş olması da e, yine namazı e, bozan davranışlardandır. E, kısaca namaza aykırı olan ve namazı bozan hususlara da bu şekilde özetlemiş olduk. Değerli izleyenler e, bir sonraki bölümümüzde yine namazla ilgili konuları işlemeye devam edeceğiz. Ama e, şimdilik bu bölümü e, burada tamamlamış oluyoruz bir başka bölümde tekrar birlikte olmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın sağlıkla kalın.